Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salla Allahu taala ala sayyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cemam Gazal Hazretlerimizin itikadla alakalı risalesinden devam ediyoruz. allah Teala'nın bundan evvel e, cihetten ve mekandan münezzeh olduğunu beyan etmişti. Yani hiçbir yönde olmadığını, hiçbir yerde olmadığını, hiçbir mekanda olmadığını, tabi ilmiyle ve kudretiyle her şeyi hata etmiştir. E, fakat, burada bir yön, bir taraf, bir e, cihet, bir mekan söz konusu değildir. Buna gökler de dahildir, yerler de dahildir, arş da dahildir. Arşa, arşa istiva etmesini anlattık bir iki derste, yani geçen derste. Arşa istiva etmesi, e, Allah Teala'nın arşa hükümranlığı, cisimlerin en büyüğü olan arşı yönetmesi, yani bütün cisimleri kaplamış olan arşın e, arşı dahi e, hakimiyeti. altında bulundurduğuna göre e, arşın altında olan kökler yerler ve alemleri haydi haydi e, yönettiği manasına gel, geldiğine dair e, izahlar yapmıştı e, yoksa Allah Teala'nın e, da, yere de, toprağa da, denizin dibine de efendim ilmiyle e, ve kudretiyle efendim ee, alakası eşittir. Yani ne diyebilirsin ki arşa yakındır haşa yerden uzaktır haşa ne diyebilirsin yere yakındır arşa uzaktır haşa orada hiçbir cisme karşı e, hiçbir cisimle alakalı Allahü Teala'nın zatının zatının yakınlığı ve uzaklığı söz konusu değildir. Zatı bütün mahlukatından ayrıdır. Onlarla zatı itibariyle hiçbir alakası yoktur. Yani cihet mekan bakımından konuşuyoruz. Ama sıfatları, ilim, bilmesi, işte iradesinin geçerliliği, kudretinin tealluku yapmak, yaratmak istedikleriyle alakalı bunlar Ee, tabii ki, e, bütün mahlukatına eşit mesafededir. Arşı arşına kadar biliyorsa, ferşi de o kadar biliyor. Ve arşta bir iş yapma, ne kadar gücü varsa bir şey yaratmak istediğini yapma, denizin dibine de aynı kudrete tealluk eder. E, o noktada da e, zaten bir tefavut, bir farklılık, bir ihtilaf söz konusu değildir. allah Teala e, bütün mahlukatına yakındır. Çünkü Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Öle hakrabu ilemin habli velid kulumuza Şah Tamer'dan yakınız buyuruyor. Ondan sonra öyle hakrabu ilemin köm işte vefat eden adama sizin yanından daha yakınız buyuruyor. Ondan sonra eee ve idaş aleki ibad yani fenni karib kullarım sana benim yakınlığımdan uzaklığımdan sorarlarız. Sen şöyle fenni ben çok yakınım buyuruyor. Ama tabii bu yakınlıklar sen şimdi arşta istikrar manasına alırsan Sen işte arşa daha yakın, insandan daha uzak gibi batıl, bozuk insanı kafir edecek manalara gitmeni icap ediyor. Veya gökte dediğin zaman. E çünkü Allah Teala ben efendim kullarıma şah damarından daha yakınım. Buyuruyor. Buradan anlatıyor ki arşa yakınlığıyla bana yakınlığı efendim efendim e, yahutta denizin dibindeki bir taşa yakınlığı, kayaya yakınlığı İşte Miraç'ta Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem olan yakınlığıyla, Yunus aleyhisselam denizin dibindeyken ona yakındı. bunların hepsinde bir mesafe, metre, santim, yön, cihet, mekan söz konusu değildir. Bunlar hepsi ilmiyle yakınlığı, manevi yakınlığı, ondan sonra kudretiyle yakınlığı, işte arşta istediğini yapma gücü olduğu, bütün alemleri kuşatmış ona arşı da kendisinin yönettiği dolayısıyla geri kalanı zaten yani anlamamız için o da bizim yani zihnimize yaklaştırmak için arşı yönetiyorsa zaten hepsini yönetiyor anlamında bu manalarda olduğunu e beyan etmişti ben hatta abi'den demiştim bir yer okuyacaktık bugün Şeyhünü'dan orada da selef ulemasının en önde gelenlerinden e olan İmam Hattabi Hazretler Mahali'mü's-Sünen diye Efendim, hadis-i hakkında e, çok ilimler, e, yani üç yüzlü, e, üç yüzlü demek için, yani selefe, mülhak olan çok kıymetli bir alimdir. Yani bunu bütün dünya kabul ediyor, yani Vehhabilerin de kabul ettiği, Riyad'da kitaplarının yani Vehhabi üniversitelerinde bile kitaplarının basıldığı çünkü müstahni kalamadıklar bir alimdir. Kimse ondan müstahni kalamaz. E, bu işin yani, diyelim, Ee, hadis hususunda e, hadis-i şeriflerin Allah Teala sıfatlarının efendimiz hususunda kendisini nasıl teşkil etme Şimdi onun bu kitabı Şe'nü'd-dua diye. Ben dualarım kitabında da bazı dualar hakkında çok ilmi kitap, çok ağır yazar, ilmi konuşur efendim. Bu mübarek zatın e, 300 sene 319'da doğmuş yani. Bakın herkesin kabul ettiği bir Allame-i cihan. Hatta bir dedim mi? Herkes durması lazım yani bunu. Yani, yıldızda durması gerekiyor. E, onun a babaları da durması gerekiyor. Yani sen şimdi gitsen e, Mekke Üniversitesi bilmem Selefi babının en büyüğüne gitsen, e, hatta bir hatta abi arkadır. E şimdi bak ne diyor hatta abi burada bu Allah Teala'nın gökte olmadığı ve arşa yerleşmediği arşı mekan tutmadığı. Bak arş'a istiva sıfatını biz de kabul ediyoruz. Sıfatımızı da kabul ediyoruz. Ama arş'ı mekan tutmadığını de delili olarak, geçen bir dua şey yazdırırken bunu gördüm. Dedim cemaatimize, kardeşlerimizle beraber okuyalım dedim. Sayfa 248 hatta bir şey diyor. Bak ibareyi okuyorum sen. Arş'la ilgili konuşuyor. Vel arşu arş halkun azimun lillahi azze ve cel. ...Allah'a ait büyük bir mahluktur. Mahluk yani Türkçe'de mesela hayvanlara mayvanlara mahluk deniyor da. Ve zaten ben de mahlukum, gök de mahluk, sen de mahluk, arş da mahluk. allah Teala'nın yarattığı her şey mahluk. allah Teala Teala'nın zatından ve sıfatlarından gayrı her şey mahluk. Yani sonradan yaratılmış, dolayısıyla kadim de olamıyor, hep başı oluyor, başlangıcı oluyor, hududu oluyor, sınır oluyor falan. Şimdi bunların en büyüğü, e, diyelim ki arştır. Yani en büyüğü de, de, cisimlerden en büyüğü arştır diyebiliriz. Çünkü arştan büyük olan melekler de olabilir. Yani çünkü İsrafil Aleyhisselam'ın azameti e, hadis-i şeriflerde geçiyor. Cebrah-i Aleyhisselam'ın 600 kanadı, işte bir kanadı doğru geçiyor. O bakımdan yani arştan daha büyük cisim yok diyebiliriz. Cisim. Cisim yok diyebiliriz de. Yani ervahtan, melake-i kiram tabii onların da mübarek e, yani güvercin şeyine de girebiliyor. güvercin kadar da küçülebiliyor, arşı da geçebilir büyüklüğü. O ayrı bir şey meleklerin ruhani alemi konuşmuyoruz. Cisim olarak en büyük mahlukudur diyelim. La يَعْلَمُ قَدْرَ اِذَمِهِ وَا رَزَانَةَ ثِقَلِهِ اَهَدُونَ غَيْرُ اللّٰهِ Arşın ne kadar büyük olduğunu ve arşın ne kadar ağır olduğunu Allah Sübhanev'dan gayri kimse bilemez. Yani. Çünkü Rabbul Arşil Azim diyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah-u Teala küçük bir şeye büyük demez. Allah-u Teala'nın büyük dediği de ne kadar büyüktür bizim akıllarımız da onu hata demez. Zaten gözlerimiz kavrayamıyor. Şimdi bak. Arşın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar ağır olduğunu Allah'tan gayrı kimse bilemez. Ama Ve ve arşta mahlukun sonradan yaratılmıştır. Ve mehdudun sınırları belirlidir. Yani senin benim gözümün e, efendim cihazımın e, işte efendim teleskopumun, mikroskopumun veyahut işte efendim uzay araçlarımın e, diyelim bilemeyeceği kadar, kavrayamayacağı kadar, sağını solunu çevreleyemeyeceği kadar büyük olabilir. Ama Allah Teala'ya göre O'nun yarattığı her şeyin hudutları vardır. Yani sınırlıdır. Sen O'nun sınırını göremiyorsan bir şeyin Bu sınırsızdır diyemezsin. Çünkü mahluksa mahduttur. Yani hududu var. Elan terehu "Sen Allah'ımızın şöyle buyurduğunu görmüyor musun?" diyor. Bak şimdi ne kadar acayip bir delil. Öter el min Habibim sen melekleri görürsün diyor. Tabii Miraç gecesi de zaten gördü. Gözüyle de gördü. E, mahşerde de göreceksin manasına da geliyor bir yandan. Çünkü mahşerde Ee, naşer kurulduğunda arş mevcut olacak yani. Arşın etrafında melekler de melekler de görülecek. Nasıl göreceksin ve arşı görüyorsun göreceksin yani en nihayetinde? Arşın etrafında meleklerin çepe çevre kuşatıp tavaf ettiğini görürsün. Arşın etrafını çevirdiklerini görürsün. Şimdi هَفَّ يَحُفُّٓو'dan geliyor. haffe kuşattı demek. İhâta etti yani. Tamam mı? Şimdi sen şimdi buradan başladığında, şuradan geldiği zaman şöyle döndüğün zaman bir de bunun arkasından da geçtiğin zaman ne yaparsın? Kabe'nin etrafında tavaf edeni düşün. Dört tarafından geçmiş olursun. Dört cihetini dolaşmış olursun. Ve etrafını çepe çevre efendim e, yani senin e, boş bıraktığın, kuşatamadığın, e, kenarından dönmediğin bir yer kalmaz çünkü Tavaf yapan insan Kabe'nin her tarafından, her santiminden geçmiş oluyor. E şimdi melekler de ne yapacak, ne yapıyorlar diyor? Arşın etrafını, melekler de görüyorsun, arşın etrafını kuşatmışlar. Çepeçevre kuşatmışlar. Bu ne demektir? Arşın sınırı var. Niye sınırı var? E melekler nasıl kuşatacak onu? Şimdi Kabe'nin sınırı var. Biz tavaf ederken ne yapıyoruz? Kabe'yi tavaf ediyoruz. Her tarafını dolaşmış oluyoruz. Bütün sınırlarından geçmiş oluyoruz. Yani bizim tavafımız onu çevrelemiş oluyor, sınırlamış oluyor, sınırını dolanmış oluyor. E melekler de nereye tavaf ediyor? Arşı tavaf ediyor. E arşı tavaf ederken de ne yapıyorlar? Bizim tavaf ettiğimiz gibi arşın bütün etrafını böyle dolanıyorlar. E arş ne kadar büyük? Ya şimdi arş ne kadar büyük de meleklerin de e, gücü ona göre. Arştan buraya yüzlerce senede senin jetlerin gelemez. E, Cebrail aleyhisselam saniyede arştan buraya geliyor. Dolayısıyla arşın etrafını kuşatabilir. Arşın etrafını dolanıyorlar diyor. Zaten biliri fazla. Ayet söylüyor. Sen melekleri görürsün ki arşın etrafını çevirmişler diyor. Tavaf ediyorlar diyor. E o zaman bu ne, ne anlaşıldı? Arşın etrafı sınırı var arşın. Sınırsız olsaydı sınırsız olsaydı melekler onu çevreleyemezdi. Tavaf edemezdi. Çünkü sınırının sonu yoktu. Nasıl bitireceklerdi? Ama çevrelemişler. Çevrelediklerine göre o da çevrelenmiş, tavaf edilmiş yani ediliyor şu an, ediliyor demek ki dört bir tarafından melek ekran dönüyorlar. E, senin benim gözüme cihazıma sırmayacak kadar büyük olsa da meleklerin dönüşüne göre e, arşın sınırını onlar dönebiliyorlar. Bu atkerime bunu söylüyor. Zümer suresi 75. ayeti. Şimdi. Allah arşta mekan tutmuş diyen ve habis selefi kafası Nurettin Yıldız'ın da bu da doğru bir görüş. Alimlerde böyle de görüşler var. Bundan bunun da delili var. Doğrudur dediği bu görüşün. Ne kadar din dışı, İslam dışı bir görüş olduğunu anlamanız için şimdi Hattabî Hazretleri'ni okuyorum. Yani diyor, "Arşın sınırı var." diyor. Görmüyor musun? Atik Elmedeni buyuruyor. "Habibim sen melekleri arşı tavaf ederken Tavaf ettiklerini çevreleyip kuşattıklarını görürsün. Diyorsa habibine Arz çevrelenmiş. Şimdi. Ben Kabe'de, kaben içinde olsam. E, elhamdülillah girmekte nasip oldu. Bazen de milleti açıyorlar, sokuyorlar. Kabe'nin içinde olsam. Dışarıdan tavaf edenler. Yani Kabe mekan. E, ben de onun içine de. Ben zaten mekanıyım. O da mekan. E millet etrafımızı çeviriyor, geziyor, kuşanıyor. Ben de orada ne olmuş oluyorum? Çevrelenmiş oluyorum onun içindeki. Ya ben etrafı dönülse benim etrafımda dönüldü. E şimdi bu sefer allah Teala arşı mekan tuttu veya gökte dersen. Arşıya mekan tuttu veya gökte dersen ne demiş oluyorsun? Melekler etrafını çevirdiği demiş oluyor. Çünkü melekler arşı çevirdiği ayetle sabitse, arşı mekan tutan zatı da ne yapmış oluyor haşa? Melekler çevrelemiş oluyorlar. Ya e Allah Teala çevrelenir bizat mı haşa? Çevrelenmek ne demek? Etrafında dolanılabilmek ne demek? Tavaf edilebilmek ne demek? E, tavaf edilen şeyin bütün sınırlarını kuşattın, çevirdin, çevreledin demek. O zaman o senin meleklerin tavaf ettiği nasıl ki Kabe'nin içinde olan birini e, efendim Kabe'de mekan tutan birini tavaf edenler çevreliyorsa e melekler de arşı öyle tavaf ediyor. Ayetle sabit. E melekler de arşın her tarafını dolaşmış oluyor. Bütün çevresini dönmeden tavaf olmaz. Çevresini dönüyorsa allah Teala haşa arşta mekan tutsa onun da etrafını dönmüş oluyorlar haşa. E bu sefer ne oluyor? allah Teala'nın sınırı olmuş oluyor. Kadim olan, evveli olmayan bir zatın muhalefetül havadis, sonradan yaratılan hiçbir şeye benzememe sıfatı olan bir zatın Neyse ki misli şey onun misli benzeri yok Buyurulan ayetlerle sabit bir zatın nasıl etrafını dönecekler sınırı belli olacak eni boyu belli olacak. Bu bizim inandığımız Allah'ın hiçbir sıfatına uyuyor mu? İman ettiğimiz, secde ettiğimiz, münezzeh dediğimiz, mukaddes dediğimiz yüce zatın hiçbir sıfatına uyuyor mu bu arçı mekan tutan bir efendim nitelik? Hangi Allah'a inanıyorlar bunlar? Bunların Allah'ı haşa gökteyse veya arşı mekan tuttuysa e o zaman melekler onun bütün sınırını, boyunu enini, boyunu çevirmiş gidiyorlar. Arşın etrafını döndükten sonra arşta mekanı olanı hadi hadi döndü o zaman. Kabe'nin etrafını tavaf eden içinde duranı hadi hadi ya yani Usuranın ağzına sürülecek kadar aklı olan bir insan... yani tabi imandan sonra'yı konuşuyorum, bu kadar da bir aklı olursa o imanı bunu, buna bunu inkar ettirir. Allah gökte değil, Allah arşta değil demesi gerekiyor. Şimdi bak, hatta ı söylüyor. Ve ve arş mahmulün taşınmıştır. Ala Kevail melek'e, Meleklerin omuzlarında tutturuyor. Arşı kim taşıyor? E melekler taşıyor. Bunda da ayet var mı? E var. وَيَحْمُلُ عَرْشَ رَبْيُكَ فَوْكَوْا يَوْمَنِنْ سَمَانِيَ Mahşer günü arşı sekiz melek taşıyacak diyor. Geçen iki derslerde de geçti. Peki şimdi o zaman sekiz melek neyi taşıyabiliyor? Arşı. Yani arş en büyük cisim diyorum ama sana Allah-u Teala'nın meleklere verdiği öyle bir kuvvet, kudret var ki istese bir meleğe de taşıttırır onu. İstese bir meleğe de taşıttırır. Dünya şu anda dört melek taşıyor, hadis-i şeriflerle sabittir. Kıyamet günü sekiz melek taşıyacak. El-Hakka suresinin ayetiyle sabittir. E arş taşınan bir şey. Arş taht demek. Taht. Taşınıyor. Ama nedir? Yedi kat gökleri yerleri kuşatmış. Allah'ın kürsüsü zaten gökleri yerleri kuşatmış. Arş bütün hepsini kuşatmış ama taşınan bir şey. Melekler de ne kadar güçlü onu taşıyor. Bu da ayet. Arş taşınıyor. E vallaha allah Teala hamilu. Hamilun o. Peki sen Allah arşı mekan tuttu dersen Sekiz melek kimi de taşımış oluyor haşa. Allah da taşımış oluyor. Demin İmam Gazali'nin sözünde anladığınız için geçen hani ibare vardı. Arş da gökler de Allah Teala'nın kudretiyle taşınmaktadır dediydi yani. O da, bu da şimdi barak söylüyor. İmam Gazali diyelim 500'dü. E, mübarek 300'dü. Yani bütün el uleması burada ittifaklı yani. Efendim. Arşı taşıyan melekleri Kudretiyle kim taşıyor? Allah-u Teala. Şu anda ben ayakta dururken, otururken beni kim taşıyor? Kudretiyle. Ben de kıyam bir nefsi olmadığına göre, kendi başıma durabilen bir varlık olmadığına göre, gökler, yerler de kendi başına duran bir varlık olmadığına göre, kendi zatıyla durabilen ancak allah Teala olduğuna göre, hepimiz onun tutmasıyla duruyoruz. Şu anda ruhu çekse, küt, ben ya sağa ya sola yıkılıyorum. Ayakta adamın ruhunu canına asa, Hat veya öldürmezseniz Uyutsa Adam aşırı yorgun olsa birden bir uyku gelse Ayaktaki bir adam tak düşer Ölmesine de düşürmek yani Ruhu yaratmış Ruhun kayyumu da odur ruhlan bedeni taşıtıyor Her şey o Yani arşı Taşıyan melekleri kim taşıyor Kudretiyle melekler nasıl Canlılıklarını sürdürebiliyorlar Melekler nasıl durabiliyorlar Koca Cebrail İsrafil Aleyhisselam arşı taşıyan melekler Allah'a göre celle, celle akvaryumdaki balıktan ne farkı var yani? Oradan bir oksijeni bitiyor şeyini bütün akvaryumdaki balıklar gitti. allah Teala canlarını alsa meleklerin hiçbiri kendi zatıyla durabilir mi? O zaman ne oluyor? Arşı melekler taşıdığını Kur'an bildiriyor. E melekleri kim durduruyor yaratmış da, yaşatıyor yani. E sen diyeceksin ki O melekler arşı taşıdığına göre, Allah da arşta olduğuna göre melekler Allah'a taşıyor arşa. Nere gittin görüyor musun? Dinden çıktın nere gittin yani? Hristiyanların bile demeyeceği kadar dalalete gittin şimdi yani. Vallahi subhanhu La Bak hatta benim ibareleri okuyorum Arapçasın sana. Allah'ın ihtiyacı yoktur ilel arş. Arşa hiçbir ihtiyacı yoktur. Kendi yarattığı bir şeye muhtaç olur mu ya? Ve leyse bi mekanin lahu. Açık ifade. Arş asla Allah'ın mekanı değildir. Yeri değildir, yurdu değildir haşa. Ve la mutemekkinun fihi. Allah Teala asla arşta yerleşmiş değildir. Ve la mu'temidun aleyh. Allah Teala haşa ve asla arşa dayanmış Hani böyle bastona dayanırsın ya veya duvara dayan bir şey böyle itimat edersin. İtimat yani Türkçede başka konuşuluyor da Arapçada itimat yaslanmak demek. Allah Teala arşla arşa yaslanmış değildir. Li enne haza çünkü bütün bunlar mekana muhtaç olmak bir mekanda muhtaç değil ama orada yerleşmiş olmaz. Mekana muhtaç olmadığı gibi mekanda yerleşmiş dedi. Abi, biz mekana muhtaçız, mekanda yerlerimiz. Allah Teala mekana muhtaç değil ama yine de arşı mekan tutmuş. Bunu da diyemezsin. Niye diyemezsin? Muhtaç olmasa da bir yeri mekan tutarsa o mekandan sınırlanmış oluyor. Çünkü o mekanın, o mekan sonradan yaratılmış, arş da sonradan yaratıldığına göre, sonradan yaratılan her şeyin eni boyu yüksekliği olduğuna göre, ciheti ve yönü olduğuna göre. saniye santimi bilmem nesi metresi bilmem nesi kilometresi belli olduğu da göre orayı mekan tuttu diyemezsin. Mekana muhtaç değil ama mekan tuttu bunu da diyemezsin. Çünkü muhtaç olmazsa da mekan tuttu deyince sen ne demiş oluyorsun? O mekana sınırlandı demiş oluyorsun. E sınırlanınca ne olmuş oluyor? Kadim olan, evveli olmayan bir zat sınırlı olamaz. Çünkü sınırlı olmak neyin belirtisidir? Sonradan yaratılmanın belirtisidir. Yani Ar, arş onun mekanı değil. O orada yerleşmiş de değil, ona yaslanmış da değil, dayanmış da değil. Çünkü bütün bunlar bir şeye yaslanmak, bir şeyi mekan tutmak veya bir şeye muhtaç olmak herhangi bir şey. Bunlar hepsi müsafatil hades. Bir e, nuskada müsafatil muhtes demiş yani altında nuska kabulünde Sonradan yaratılan şeylerin özelliklerinden. De. Sonradan yaratılan şey Arş da olsa, gök de olsa. Melek de olsa, peygamber de olsa, insan da olsa hepsinin mekana ihtiyacı var. Hepsinin mekana ihtiyacı var. Gökler meleklerin mekanı işte. Gökleri patlattığı zaman kıyamet gününde. Vel meleke öyle arca ya diyor. Mekanları bozulduğu için göğün kenarlarına tutunmuşlar diyor ayet. Niye kenarına tutunuyor üstünde duramıyor? E çünkü şimdi üstünde duruyor. Her katın görevli melekleri var. Mamur eden melekleri var. Ama şimdi gökler patlayacak diyor. ve teşakkakus sema bil gmam gökler beyaz bir bulutla patlatılacak kıyamet koparken o zaman diyorum el melekü ala arciye melekler kenarlarına tutunacak diye çünkü de mekanı patladı yani mekanı gitti şimdi bu katı e, patlatırsan ne olur üstünde duran tut, duramaz ki de ince aşağı yani. onun için bunlara sen nasıl Allahu Teala'ya burası mekan dersin sonradan yaratılanın nişanlarını ona veriyorsun Lakin ne o? Lakin Allah Teala Bainun ayrıdır. Men o arştan da ayrılmış varlığa sahiptir ve men cemüal halkı bütün yaratıklarından da Baindir. Bain ne demek? Hiçbir şeyin içine karışmış değildir. Hiçbir varlıkla zatı itibarıyla iftilatı, karışıklığı, ittisali, bitişikliği, ittihadı, birleşmesi Mümkün değil. Zaten şimdi İmam Gazali dersimizde hulul bahsinden tenzihine geldik. Anlatacağım. Ayrıdır. Sen arşı mekan tuttu dersen ne oluyor? Arşla karışık görüşlük oluyor. Gökdedir deyince ne oluyor? E Göklem birleşik oluyor. Bir, bir oluyor, ihtilat oluyor, karışma oluyor. Allah Teala bunların hiçbirine karışmaz. Zatıyla hiç bunlarla alakası yoktur. Ve inne ma acae fi'tenzil Şimdi peki ey Hattabi Sen diyorsun böyle Peki Kur'an'da ayet geldi ne geldi Errahmanü alel arşi Rahman teala arşa istiva etti Bu ayeti de mi inkar ediyorsun Ayet inkar edilir mi ya Peki bu ayete ne mana vereceksin Ben diyor buna ne mana vereceğim Biz Allah'tan indirilen Bütün ayetlere iman ederiz Zaten rasih alimler böyle yapar Diyor Kur'an-ı Kerim'de Tamam mı Öbürleri ne yapar? Vehhabi gibi Selefi Kur'an söylüyorum zaten. Fe Muhammedine fi kulli zeyyun fe fitne Göya mana verelim derken esas dertleri fitne aramak için diyor. Müteşabihatın peşine düşerler. Halbuki istiva sıfatı müteşabih'tir. Müteşabih olduğundan onlar fitne aramak için onun peşine düşerler ve oraya İbn Teymiyye gibi İbn Teymiyye kolunun bunlar tabii takipçisi bu Selefi Vahhabi hareketi. E, Nurettin Yıldız'a zaten müçtehit diyor, İmam kadar büyük bir müçtehit diyor. E, dolayısıyla o kafa tabii ki ne yapıyor? Müteşabe ayetlerin peşine düşüyor. Nasıl peşine düşüyor? İşte Allah diyor arşdadır, Göktedir diyor hatta, arşı da bırak. Arşın altındaki göğe kadar indiriyor yani. Göktedir diyor. Nasıl dersin? İstiva sıfatı bunu mu diyor? Sen rasih alim olsan, kamil alim olsan, müçtehitler gibi Onlar ne derler? Yakulna amennâ bi kulli min 'indi rabbina. Bu ayet ha. Hattab'ın sözü değil. Şimdi İmam Hattab'ın ayete uygun görüşünü ben anlatıyorum sana. Atikelmede ne bu Ali İmran suresi ilk ayfası yani. Onlar derler ki biz Kur'an'daki bütün ahitlere iman ettik. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bunların gerçek manası ancak Allah bilir. İstiva sıfatına iman ettik. Mana vermiyoruz. Buna şekil verilmez. E bu bir imtihan dur diyor ama fitne arayanlar müteşahhıddan mana çıkarma çalışıyorlar diyor anladın mı? Bir de çıkarttığı mana nasıl? Çıkarttığı mana da diğer muhkem ayetlere ters düşen bir mana. Halef uleması da mana yani tevil etmiş ama nasıl tevil etmiş? Allah'ın misti yoktur. ''Allah'ın bu istilasıdır, kudretini temsil ediyor.'' demiş. Peki Allah'ın her şeye kadir olduğu, zaten öbür ayetlerde ''Vallaha şeyin kadir'' her şeye kadir var mı? Var. O zaman ne olmamış? Halef ulamasının Matüridi ve Eş'ari ekolünün tevilleri Ehl-i Sünnet'e muhalif, muhkem ayetlere zıt düşmemiş. Peki sen buraya tevil yapayım derken, fitne aramak, tevil yapayım derken sen de bir mana veriyorsun. E sen de diyorsun ki o zaman Matüridi Eş'ari de tevil yaptı. Sen ona niye çatmıyorsun? Ama Maturidi'nin yaptığı tevil Allah'ın ilim sıfatı demiş, kudreti demiş, istilası demiş, hükümranlığı demiş, hakimiyeti demiş, tedbiri demiş, yönetimi demiş, tasarrufu demiş, etkisi demiş, yetkisi demiş. Bunların hiçbirinin Kur'an'a, sünnete muhalefeti yok ki. Çünkü zaten ayetler ve alaikul şeyin kadir diyor. Yudebirul emra mine's diyor. Gökten yere her şeyi o yönetiyor diyor. Ve vallahi fis ve filaz. göklerde yerlerde ibadete layık olan tek halik yaratan odur, yerde de odur diyor. E bu ayetlerin hepsine uygun düşüyor. E muhkem ayetlere zıt düşmediği zaman e biz bu tevhili niye reddedelim? Ama ey Selefi Vehhabi kafalılar, İbn-i Teymiye kafalılar e siz istevaya bir mana veriyorsunuz. Nasıl? Allah diyorsunuz oturdu. Haşa kella, oturdu. Haşa ve kella, da sarkıttı. Haşa siz bunu söylüyorsunuz. Ondan sonra yenzilin üzül eder. Hadisinde mana veriyorsunuz. Nasıl ediveriyorsunuz? İbni Teymi'ye gidiyor. Hutbeden inerken benim bu indiğim gibi basamaktan iner diyor. Emevi Camişe'nin hutbesinde. Bütün Müslümanlar ayağa kalktı. Sen ne konuşuyorsun dedi ya. E şimdi e sen böyle bir tevil yaparsan Allah aşağı oturdu oturur dersen veya Nurettin Yıldız gibi sen kalkıp işte Allah gökte diyenlerinde doğru delilleri var. Bu da bir Ehl-i Sünnetin bir alimlerin görüşüdür dersen E bu tabii ki muhkeme hadlere zıt düşüyor. Ben bunu nasıl kabul edebilirim? Niçin? Heleyse ki misli işe. Allah'ın benzeri misli yoktur diyor. Hiçbir dengi yoktur diyor. Sen diyorsun arşa oturur. Arşa melek de oturur. Ondan sonra diyorsun ki peygamberin de yanına oturtacak. Var. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşa oturur. Kıyamet günde oturacak Çünkü Resulullah sadece mahluktur. Sonradan yaratılmış. Arş da mahluktur. Sonradan yaratılmış. Arş bir mekandır. Resulullah sadece mekanidir. Mekandan münezzeh bir varlık değildir. Dolayısıyla o ona oturur. Ama sen Allah oturur dediğin zaman haşa ve kella ne oldu? Sonradan yaratılan Resulullah efendimizi e Allah'a benzettin. Allah-u Teala'yı mahlukuna benzettin. Oturması Resulullah'ta da var, onda da var. Aynı yere, aynı mekana haşa kella. E ben bu manayı nasıl kabul edebilirim? Biz tevil yapılmaz demiyoruz ki ama muhkem ayetlerle ters düşmeyen, ayet vadislerine muvafık düşen teviller matur-i yaptığı teviller hiçbir şerata muhalefeti yok. Ama bu selefi ve kafasının yaptığı teviller benim gibi iner, benim gibi oturur, kalkar, çıkar, intikal eder, gelir, gider. E bu nasıl bir e, imandır, İslam'dır ki? Öbür bütün ayetleri yıkıyor. Orada muhkem ayetler var. Kur'an'ın aslını, esasını teşkil eden Mene ayat muhkematun innehu'l kitab manasına delaleti açık olan kitabın aslı ve esasını teşkil eden ayetler var diyor. E bu ayet bu ayetlere zıt düşen tevil ile ben nasıl o efendi şey ederim, itikat muhafaza buna inanan da kâfir olur. İşte söylüyorum sana. Arş mahluktur ve melekler tarafından mahmuldür, taşınmaktadır. Allah-u Teala'nın onunla haceti yoktur, ihtiyacı yoktur, alakası yoktur. İstiva ile alakası var. Tecellisi var, teveccühü var, tedbiri var, yönetimi var, ayrı bir şey. Zatıyla ihtilatı yoktur, baindir, zatı ayrıdır. Zatında mekan söz konusu değildir. Ona yaslanmış da değil, ona dayanmış da değil bunlar. Sonradan yaratılanlara yakışan sıfatlardır. Peki, Ey Hattabi diyor, sen arşa istiva ettiğin ayetini ne yapacaksın? O da diyor, tamam. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِمَا مِزِيلٍ İndirilen ayet'e iman ettik. Ayet-i kerimede demedi mi ki? Yakulna amenna bi kullin min inda rabbina. Rasih alimler yani doğru yoldaki alimler ne derler? Biz bütün ayetlere iman ettik. Muhkemine de, müteşabihine de, nasihine de, mensuhuna da. Hepsi Rabbimizden gelmiş. E sorun kalmadı. Ve nequluke ma qal. Rabbimiz ne buyurduza biz de buyurur, biz de söylüyoruz. Yani Rahman arşa istiva etti mi? Evet istiva etti. Allah Teala'da ayet sıfatı var? Evet var. Dedik mi? E dedik. Ama Vela nükeyyifuhu Şekil vermeyiz Hû Allah'a. Vela nehüddü Sınırlamayız Hû Allah'ı. Çünkü arşa mekan tutunca Arşın sınırı var. Melekler etrafında dolaşabiliyor. Demek dönülebiliyor. Sınırı var. Allah'a da sınır koydun haşa. Ona sınır koydun. Vela neteevvelu Tamam mı? Tevil etmeyiz. Hû bunu. Ne demek tevil etmeyiz? Demin anlattım. Muhkem ayetlere zıt düşecek manalarla neyse ki misliya Allah'ın misli yok derken Allah'ı yarattıklarına benzetecek sıfatlarla nitelemeyiz ve tevil etmeyiz. Ne gibi? Kemâfâ alev sıfat. Sıfatları nefy yaptığı gibi. Şimdi sıfatları nefy kim? Mutezile. Mutezile 72 fırkadan sapık bir fırka. O Allah'ın bütün sıfatlarını inkar ediyor. Hayat sıfatı, ilim sıfatı da kadim değil Allah'ın sıfatları yok diyor. E şimdi biz sıfatları nefyedenler gibi sıfatını nefyetmeyiz. Kur'an'da vecih geçiyor. Var mı vecih? Var. Kur'an'da efendim istiva diye istiva sıfatı geçiyor fiil olarak. İstiva sıfatı var mı? Var. Hadis-i şerifte yenzil diyor. nüzül sıfatı var mı? Var. Esab-ı Rahman diyor sahih hadislerde. Var mı Esab-ı sıfatı? Var. Şekil var mı? Yok. Sınır var mı? Yok. Sonradan yaratılanlara benzemek var mı? Yok. Hiçbir şeye ihtiyaç var mı? Yok. Ama sıfatlara iman ettik. Neyimiz eksik oldu şimdi bize? Gökte demedik diye Arş'a yerleşti, oturdu, ayağın sarkıt taşa demedik diye kafir mu olduk? Ama bu abi kafir diyor. Niye? Allah gökte demeyenlere kafir diyorlar. Bunlar tekfircidir. Ve bu tekfirden sonra da işte malı helal, canı helal, urzu helal, karısı helal, her şey ganimet. İşte bu El-Kaide ekolü de Vehhabilerden çıkmıştır. IŞİD'de Vehhabilerden çıkmıştır. Asıl itibariyle patenti efendim 200 sene evvelki başlayan Vehhabi hareketidir. Onun da gerisine gidersen işte İbni Teymiye kafasıdır yani. E şimdi bunun burada Türkiye'de temsilcileri var. Ve Ehl-i Sünneti Ehl Sünnet Müslümanlar maalesef uyarılmadığından, kimse bir şey konuşmadığından bu adamları da bu adamları da takıya yapıp gerçek güclerini alenen ortaya koymadıklarından tamam mı? Sulu bırakıyorlar. İşte, Allah göktedir diyen de var. Onun da doğru görüşü var. Bilmem mi? Esasen onların kafasına göre Allah gökte değil diyen kafir oluyor da. Onu da kafir oluyor diyemiyor. Çünkü Osmanlı'dan beri gelen bir Erüstet itikadımızda yerleşen bir durum var. Onun için millet hemen tepki verir diye. Onu da diyemiyorlar. Ama Allah gökte diyenler de doğrudur. O Allah gökte diyen Zakir Han'dan oturuyorsun kalkıyorsun. Ondan sonra efendim onların konuşmalarını e, ne onladı? Bu kafada olan adamların efendim e, Numan Ali Han bilmem ne Han ne kadar Pakistanlı Londralı Amerikalı varsa e, efendim patenti dışarıda bu adamların da videolarını tercüme edip millete pompalıyorsun. Bütün gençliği bunlarla ifsad etme uğraşıyorsun. Senin bir sünnet alimin mi yok? Senin ne işin var bu heriflerin videolarıyla? Bu adamlar Selefi görüşünde bu adamlar el sünnet Kur'an'da yok diyen adamlar, Allah gökte diyen adamlar ya. Müçtehit dinlemeyin, alim şeyh dinlemeyin, internete göre takılın diye bütün milleti dinden imandan çıkartacak konuşmalar yapıyorlar. Bunun hangi bir Müslüman ciddeti bunu böyle bu tercüme eder ya. Gizli gizli sokuşturularak takıya Zakiran diye bir herif varmış. O zaten hiç açık o. O hiç gizlemiyor. Ya e onda bakıyorsun Nurettin Yıldız'ın yanında görüyorsun resimde. E o zaman Biz bu itikadımızı yolda bulmadık. Bu Ehl-i Sünnet itikadını muhafaza etmemiz lazım. Biz bunu nasıl muhafaza edeceğiz? E biz bunu Allah'çı konuşuyoruz. Kimseye hakaret etmeden ama görüşlerini e, iptal ederek, batıl olduğunu delilleri beyan ederek konuşuyoruz. Delille konuşuyoruz. Sen hangi delille konuşuyorsun yani? Efendi bir cari hadisesi tutturmuşsun. Efendim, o da birçok manaya muhtemel. ...lafızlarında dünya kadar arasında ihtilaf var. Bazı lafızlar o manayı orada bozuyor, çıkmasına engel oluyor. Bazı rivayetlerin tariklerinde. Sen bu, bu kadar ayeti, efendim ne yapıyorsun? Bunu bu, bu bir... E, ...itikatta hüccet olmayan, delil olmayan bir e, rivayetle bozmaya çalışıyorsun. Sen. Ne delilin var yani? Biz, mutezile gibi Allah'ın sıfatı yok demiyoruz. İstiva sıfatı da var, vecih sıfatı da, bütün sıfatları var. Tamam. Biz sıfatları kabul ediyoruz. Ama müteşabih olan ayetlerde ve hadislerde bunlara sıfat hadisleri denir. Müteşabih ayetler sıfat hadisleri denir. Müteşabih ayetleri ve sıfat hadislerini ki İlmihalde de çok misal ver. İman İslam İlmihalinin baş tarafında bayağı 15-20 sayfa bu konuda misaller var. Çok önemli misaller var. Onu okuyun yani. İman İslam İlmihalindeki ilk 120 sayfa itikattan bahsediyor. Zaten orada da 20-30 sayfa böyle, yine böyle Baya bir bölüm bu müteşabi ayetleri ve sıfat hadislerini beyan ediyor. Bunları iyi okumanız lazım. Yoksa vahabiler sizi kafanızı e, çelerdi, imanınızı alıp giderler. Vaha cahb bu Bu öyle bir ilmi konudur ki yeji bu aleyneli imanı bir zahiri. Biz bundaki istiva kelimesi, istiva kelimesi de böyle zahiren ne geçiyorsa kelime istiva, istiva bitti. Buna istikrar diye mana veremezsin, cüllüs diye mana veremezsin. Ee, ne diye veremesin efendim e, müteradif kelime bu kelimenin eş anlamı budur diyemezsin. Orada istiva geçtiyse eş anlamı istekarra diyemezsin. Müteradifi celese diyemezsin. Çünkü Allah Teala zatı hakkında müteşabih hatinde ne buyurduysa tamam mı? Sen o kelimeyi kullanacaksın. İstiva sıfatı var diyeceksin. Müteşabih olduğu için Lukat manasına gidersen oturdu kaktı gibi haşa Allah Teala'nın münezzul olduğu şeyler çıkma tehlikesi varsa o zaman da ne diyeceksin? Biz buna zahirine iman ettik ve la el keshvun batini hakiki manasının keyfiyetini şeklini yani bu işin mahiyetini özünü e, açmak açıklamak bizim için caiz değil, lazım değil demiyor bak, <gülüyor> lazım değil demiyor, caiz değil. Çünkü Allah Teala buyurur ki: "Ma alem te'viluhu illallah." Tevillerini ben bilirim. Benim böyle müteşabahatlerimde sıfatlarım geçer. Siz bunlara iman etmek mükellefsiniz. El-üsnet uleması bunlara biz iman ettik. Rabbimiz bilir. Hepsi Rabbimiz'dendir derler. Hattabi de öyle dedi işte. Ol zaman malum geldi. Ne? Kim dersek iyi istiva oturdu. Kim derse ki nezele benim gibi indi. Kim derse ki Allah gökte. Kim derse ki gökte diyenler de doğru söylüyor. Bunlar ehl-i sünnet ulemasından olamadıkları. Çünkü ne yaptıkları? Ayetin müteşabe ayete efendim iman etmekten öte geçip mana vermeye kalkmış. Verdiği manayı da allah Teala münezzeh olduğu noksan sıfatlara ait 90 sıfatlı yaratıklara sonradan yaratılan muhtes bizim gibi varlıklara ait, imme çıkma gibi intikallere e, tealluk eden e, sıfatlarla mana verdiklerini gördüğümüz zaman biz anlıyoruz ki e, bunlar Allah'ımızın kabul ettiği ulemadan dinimizi e, alacağımız alimlerden değiller. O zaman ne dememiz lazım? O alimlerin dedik, Rabbena kulubena tüzükkülüvene abadiyede deytene. Bunları gördüğümüzde Ya Rabbi bizi hidayete eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma derler diyor. Müteşabi ayetleri fitne çıkartmak için mana verenleri gördükleri zaman Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma derler. Biz edeceğiz, diyeceğiz Ya Rabbi bu adamlar bu kadar sene okumuşlar. Keşke Mekke'ye gidip de Vehhabi okullarında okumasaydılar da el sünnet medreselerinde okusaydılar bu hale gelmezler ama gelmişler. Şimdi biz diyeceğiz ki Ya Rabbi onları da ıslah ile sünnete döndür ama bizi hidayete erdirdikten sonra ehli sünnet itikadıyla müşerref kıldıktan sonra kalplerimizi kaydırma. Yani sana mekan istiadeden, eden, e, sana cihet istiadeden, eden, sıfatlı varlıklara seni benzeten e, kullarının kalplerini kaydırdığın gibi ne olur bizim kalplerimizi kaydırmadı Bizim İsmaila'dan yetişen Şalval Cübbeli medreseden hocalardan şimdi Vehhabi olan var. Ya Ömrhanede bir tane var öyle. Baş Vehhabi oldu yani. Onun için bunları görünce ne diyeceğiz? Ya Rabbi kalplerimizi kaydırma. Bizi imanda sabit eyle. Bu müteşabihatlerin içindeki manayı, yani hakiki manasını keşfetmemiz, anlamaya çalışmamız bile caiz değil. Çünkü Mevla buydu ki tevilini ancak gerçek, gerçek tevilini. Ancak ben bilirim. Matürü eşari tevil ediyor ama ne demiyor? Bunun bundan başka manası yok. Bu kesinlikle keşfettik. Bu %100 budur demiyor. Ama ne diyor? İlim sıfatı var, kudret sıfatı var, tasarrufu var, yönetimi var. Ebu var, hep bütün ayetlerde var, muhkemahatlerde de var. Ama bunlar ne diyor? Bunun zahiri manası Murattır. Allah oturdu, benim gibi de ayağını uzattı diyor. Haşa ve kella. Yani ibni diyor onun şimdi. Nurettin Yıldız böyle dedi demiyorum bak, Kaf, işleri karıştırmayın. Ama Allah göktedir diyene de bu da doğru görüştür dediğin zaman Allah'a mekan isnat etmek zorunlu oluyor ya. Kaçınılmaz olarak Allah'a mahlukatına benzetme oluyor çünkü. Melekler de gökte. Allah Teala nasıl mahkûklar ile anık hatta olacak mı yani. Onun için işte size hatta bir şey, dua sayfa 248'de en büyük selef aliminin bütün alimlerin ittifak ve kabul ettiği bir muhattisin beyanları. Daha ne diyecekti yani? Benim dediklerimin hangisi çıkmadı burada şimdi bugüne kadar söylediklerimi? Bir daha dünya kadar ibaret okuyabilirim. Ve de açar okurum ve bütün geçmiş ulemadan okuruz yani. Şimdi mesela burada müteşabih ile beraber ilgili sıfatlarda iman İslam ilmali bu kitap. Bu çok önemli. İkinci cildini de hazırlıyorum inşallah. İkinci cilde çıkacak, bitecek. Yani de bu yani şimdi biten tarafı belki bu da iki cilde ayrılabilir yani onu bilmiyorum çünkü. Ee, ama birinci cilt tamam bitmiş yani, ikinci cildi hazırlayacağız. Hazırladık yani, ekserisi bitmiş de. Bu müteşabi, allah Teala'nın arşa istivası ve diğer müteşabihatın izahı. Biz burada biliyorsunuz maddeli yaptık, i̇man İslam-ı maddeli bir kitaptır. Mesela şu anda daha biz birinci e, cildi bitirdiğimiz noktaya bakıyorum. Son rakam 1675, 1675 tane rakam var. madde var yani. Bazı madde 3-4 sayfa gidiyor. Bazı bir sayfada 3-4 madde olabilir ama 1675 madde. Bundan devam edeceğiz yani. Belki de bu 3000 maddelik bir şey. Şimdi burada 44. maddeden başlıyor. 30. sayfa. 44. maddeden başlıyor. müteşabih ayetleri tek tek alıyor. 30'dan başlıyor. müteşabih. Ayetleri verdikten sonra müteşrabi, ayet-i kerimeler hadis-i şerifler 51. maddeye kadar geliyor. 51'den sonra ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri de içine alıyor. Ve böylece devam ediyor. Yani Allah-u Teala'nın ismi şerifleri bahsine kadar herhalde geldi. Efendim Evet, sayfa 46. Yani 16 sayfa, 30'dan başladık, 40. maddeden, 62. maddeyle bitiyor. 30'la 46 arasında müteşabih ayetlere ve hadislere, hadislere sıfat hadisleri deniyor, ayetlere müteşabih ayetler deniyor. E, sıfat hadisleri de denebilir tabii, çünkü o hadde geçen istiva, Allah sıfatı olmuş oluyor. E, bunlara imanımız nasıl olacak? Bunu da güzelce okursunuz, Hani ki. Sohbette belki kafanızda kalmıyor, kalıcı olmuyor. Yazılı bir şey arıyorsunuz, yazılı olarak da size bu adresi vermiş oluyoruz. Şimdi İmam Gazali Hazretleri'nden dersimiz yani Allah Teâlâ'nın e, cihetten, yönden ve mekandan işte gökten, arştan, üst taraftan, alt taraftan münezzeh olduğuna dair bahsi bitirdikten sonra bu bahiste e, İmam Gazali Hazretleri buyurur ki وَاَنَّهُوُ Şuna da iman etmek farzdır ki ve icap eder ki Allahu Teala لَا يَحُلُّ حُلُولَ etmez, nüfuz etmez, işlemez, sirahat etmez, girmez فِي غَيْرِيۜ Kendinden başka bir şeyin içine nüfuz etmez diyor لَا يَحُلُّ فِي الشَّيءٍ وَلَا يَحُلُّ حُلُولَ edemez فِيهِ Allah-u Teala'ya şeyhün başka bir şeyde Allah-u Teala'ya ne yapamaz? حُلُولَ edemez Şimdi bu nereden çıkıyor? İşte Hristiyanların itikadına gelirsek. Hristiyanlar ne diyorlar? Bir onlarda onlar da grup gruplar. işte Katolik var, Ortodoks var falan. Şimdi bir kısmı diyorlar ki Allah İsa'yı haşa doğurdu diyorlar, veled Allah diyorlar. Neyse Allah'ın oğlu diyorlar da Allah'la İsa birleşmiş diyorlar. Haşa Allah. Bir kısmı diyor ki birleşmemiş ama Allah onun içine hulul etmiş. Şimdi bile Papa hakkında E, papaya inanan, işte onları bilmiyorum hangi fırkas katolik mi oluyorlar onlar. Yani bu e, Vatikan papa'sını diyorum. E, bu, o papaya karşı itikatlarında Allah Teala onun içine girmiş. Haşakeller böyle bir hulul itikatı var. Çünkü İsa Aleyhisselam'a hulul etti. İsa Aleyhisselam'dan papalara geçiyormuş diye. Böyle bir bozuk e, tabi kafir inançları var. E, bir kısmı da diyorlar ki Allah'ın sıfatı, Allah'ın sıfatı İsa Aleyhisselam'a hulul etmiş, kendi değil. Bu da denemiyor ya. sıfatı hulül etmez Yani ne oluyor Ya İsa selam'ın bedenine Geçmiş veya ruhuna geçmiş Halbuki ve küllün batılün Yani allah Teala Ne zatı ne de sıfatı İsa Selam'ın ne bedenine ne ruhuna işlemiş Sirahat etmiş nüfuz etmiş Girmiş falan değil haşa ee, Ama tabii İsa Aleyhisselam hakkında Kur'an-ı Kerim'de bir ib ibare geçiyor. Yani ayet-i kerimede. O mesela bizim de tabirimizde. İsa Aleyhisselam'ın sıfatı olarak enbiya içerisinde ne dedi? Ruhullah. Yani Resulullah ve Efendimiz'e Habibullah diyoruz. Allah'ın sevgisi. İsa Aleyhisselam'a Halilur Rahman. Rahman'ın dostu diyoruz. Musa Aleyhisselam Kelimullah. Allah'la konuşmuşlar. Bu arada İsa Aleyhisselam'ın lakabı ne? İslam'da da bu böyle. Ruhullah. hadislerde de geçiyor. Allah'ın ruhu. Ayette de geçiyor yani. ve ruhum minhu. Ayette de geçiyor zaten. E şimdi burayı e, burayı da doğru anlamak icap ediyor. Burada da hülül ve ittihat Allah Teala yani bir şeye zatının olsun, sıfatların olsun, girmesi, nüfuz etmesi falan söz konusu değil. E bu adet Allah'tan bir ruhtur diyor. İşte Allah'tan bir ruhtur. Efendim bu allah Teala zatından sıfatından bir haşa parçalanma, tecezzi, bölünme olup da onun ona geçtiği anlamına gelmiyor. Ona bakarsan öbür halde de diyor ki, Efendim, cemi Ammin diyor. <gülüyor> yani gökler, yerler, bütün nimetler hepsi ondandır diyor yani. minhu diyor yani. Şimdi burada minhü, ünlü anlamak lazım. Min burada tebriz ifadesiyle onun parçası anlamına gelmiyor. Peki niye başka peygamberlere ruhullah denmiyor da sırf İsa Aleyhisselam'a deniyor? Çünkü başka peygamberlerin anası da var, babası da var. İsa Aleyhisselam'ın anası var, babası yok. E babasının olmadılması ne anlama geliyor? allah Teala onu anne babadan yaratma adeti var ya Allah'ımızın. Bu adetini nerede bozmuş? Zaten Adem babamızın annesi de yok, babası da yok. Dolayısıyla orada Mevla Teala ana babadan yaratmamış Adem Aleyhisselam'ı. İsa Aleyhisselam'da da baba devreye sokmamış. Kün emriyle ol buyurmuş olmuş. Annenin rahminde oluşmuş tamam. Anne var, devrede baba yok devrede. Şimdi hal böyle olunca burada Allah Teala sünnetullah'ı yani kendisinin devamlı tatbik ettiği, icra ettiği kanunun değiştirmiş. iki noktada değiştirmiş. Bir Adem açsaran, biri İsa açsamsa. İnde mesela İsa indi Allah'a mesela Adem. Allah kadında İsa'nın durumu Adem'in durumuna benzer diyor. Halekum min turabin mekalikum fekun. Adem'e şöyle topraktan, çamurdan خلق etti. İşte İslam'a bakarsan onun da babası var diyor. Sen bu ayete inanan Müslüman olsan nasıl babası var dersin? Ona topraktan yarattı. Sonra insan ol dedi ona da can verdi. Ruh gelince toprak birden Etek yemeğe, kanlara, damarlara bulandı. Bildiğimiz, gördüğümüz insan oldu yani. Şu anda gördüğümüz usul üzere bu beden aynı. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından aynı genetik bizde de var. Ama bunun nasıl toprağı ol dedi de bu böyle oldu diyor. Kur'an söylüyor bunu. Şimdi o zaman İsa Aleyhisselam'ın babasının olmaması, allah Teala'nın başka kullanı yarattığında uyguladığı sünnetini, adetini bozarak onu babasız kalketmesi etmesi. Ruh ne demek? Bizim de ruhumuz var. Bizim ruhumuz bizim ruhumuz da Allah'ın ruhundandır o manada. Ne manada? Parçası manasında değil. Ruh demek ihya etme sıfatı, diriltme sıfatı. Ölü bedene ruh girerse ne oluyor? Canlanıyor. Diri bedenden ruh çıkarsa ne oluyor? Ölüyor. Ruh'tan maksat nedir? Allah Teala bu bedeni ruhla canlandırıyor. Ruh ruh girmeden hiçbir beden canlanmaz. Ruh çıkan hiçbir bedende de hayat eseri kalmaz. O zaman ruh Allah'ın ihya sıfatı. Bizim ruhlarımızı da bize hayat verdiği ana karnında 120 günlük olduğumuzda işte daha kıpırdaşamıyoruz ama ruh geliyor, can geliyor. O sonra kıpırdaşmaya başlıyoruz ana karnı. O ruhu da kim yaratıyor? allah Teala. O ruhu e, bize cenine kim veriyor? allah Teala. Bu itibarla biz de Allah'ın ruhundan Üflenmeyiz. Yani bu ne demek? allah Teala'nın Teala diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatının eseriyiz. Diriltme sıfatı bizim bedenimize ne yapmış? Taluk etmiş. Bedenimizi ayrı yaratmış ama cansız. Çünkü 120 güne kadarki iskelet cansız. Onu ayrı yaratmış. Sonra ona canlılık sıfatı vermiş. Mesela kayayı da yaratmış. Kayaya ruh vermemiş. Ruh vermeyince kayada canlılık yok. Anladın mı? Sana ilaveten ruh vermiş. O ruhu da nereden vermiş? Kendi ihya sıfatıyla. Yani diri, diri kılma sıfatıyla. E peki bize de o zaman ruhullah denir. E tabi bizim ruhumuza da ruhullah denir ona bakarsan. Çünkü neden? Bizim ruhumuza da e, ruh veren, ruhumuzun ruhu nedir? Allah Teala'nın ihya sıfatıdır. Ama diğer peygamberlere, diğer insanlara bu sıfatın denmeyip de sadece İsa-i Semed sebebi nedir? Ama bizi ana babadan sebepleri devreye sokarak adeti üzere yani bütün insanları yaratmadaki adeti üzere devreye sokarak sebepli yarattığından, annemizle babamızla mevcut olduğundan, ikisinin suyu da birleşerek yaratıldığımızdan bütün sebepler devrede olduğundan efendim bizde bir özellik yok. Hepimize özel bir ruh vermiş, taalluk etmiş, ihya etmiş, kalk ama farklılık yok diyeyim sana. Farklılık. İsa Aleyhisselam'a niye Allah'ın ruhundan üflenmiş diyor? Çünkü allah Teala ona onu canlandırırken, onu hay ederken, diri ederken baba faktörünü devreye koymamış, sebebi ortadan kaldırmış, direkt kün ol demiş. Yani bizim ruhlarımıza ruha gir demiş, ruha ol demiş olmuş, o ruha gir bu bedeneye girmiş. Orada adetini işletmiş, burada adetini bozmuş. Sebepsiz yarattığı için Allah Teala'nın özel ihyasına, özel diriltmesine, özel hayat vermesine mazhar olmuş. Anladın mı? Bu budur. Onun için Hristiyanların burada Allah Teala İsa'yla birleşmiş veya ona hülletmiş veya sıfatı girmiş lafları onları ne yapmıştır? Kafir etmiştir. Din, dinleri yani hak dinden ayırmıştır. Durum budur. Şia'da da böyle bir sapık şeyler var diyor. Çünkü Şia'nın fırkanı İmam Zerruk söylüyor Milal ve Nihal'den almış Şehristani'nin. Şia'da da işte efendim Allahü u Teala bir cisimde zuhur edebilir. Bu inkar edilemez. Bazı mükemmel zatların suretinde zuhur eder. O mükemmel zatların en mükemmelleri de ehl Beyt'tir. 12 imamdır. Böylece 12 imama bir üluhiyet sıfatı vermişler. Zaten biliyorsunuz peygamberler gibi onları da masum günahsız kabul etmişler. Bazıları yani hatta o yani onların yani o zamanki geneli de i̇mam kaç yüz sene evveli söylüyor yani. Hz. Ali'den bile bahsederken Celle Celaluhu derler diyor. Haşa ve kella. Abi Celle Celaluhu bir Allah hakkında kullanılır mesela. Hz. Ali için bile derler diyor. Şimdi bu böyle. Ee, gelelim tasavvuf elinden bazılarına hülül ve ittihat e, ima eden sözler nispet edilmiş. İstihallâh-ı i̇şte, Mansur'un hak sözü, Ebu Yezdel Bistami'nin leyse fil cübbeti sivallâh sözü, sübhâni, sübhâni, mâ azâme şâni sözü. Bunun gibi e, şatahat-ı sufiyye diye tabir ettiğimiz, maksada aşan ifadeler veya tevhile, tefsire muhtaç ifadeler veya manevi sekir halinde kendilerinde değilken ...gayr-ihtiyari kendilerinden sudur eden ifadeler. Bunlar İmam-ı Rabbân Hazretleri'nin beyanı ve çile, bunlar kendileri bu işçeyde, bu hal kapıldıklarından, çıkamadıklarından, manevi sarhoşluk, onlar istilâ ettiğinden mahzurdurlar. Ama bunları taklit eden, bu lafları efendim nakleden ve kendilerinde manevi sekir hali mevcut olmadığı halde, bu lafları sarf eden, işte şimdiki görüyorsunuz işte bazı önüne gelen şeyh olmuş, Böyle şeyler konuşuyorlar. Bunlar asla mazur. Görülemez. Onun için Allah-u Teala evliyaullahın maksatlarını daha iyi bilir. Ve lakin onlarda hülül ve ittihat ima eden, işar eden laflar e, sudur ettiyse bunlara güzel mana verebilmekte lazım. Hemen de ne yapmamak lazım? O insanları da e, dalalete ve küfre nispet edemeyiz. Nasıl ederiz beyazı bestamirler? Yunus emreleri yani. E ne demiş Etek yemeğe büründüm, yunus diye göründüm diye ona nispet edilen bir söz var. Bayağı da yaygın. Şimdi etek yemeğe büründüm, yunus diye göründüm derken ki bunun maksadı ne olabilir? allah Teala benim içime girdi de haşa benden gözüktü. Bu mana e, Yunus kastetmemiştir. Yunus Emre gibi Arifi i Billah bir veli hem zahiri ilimden de büyük nasibi olduğunu ulema beyan ediyor. Efendim, Hazreti Mevlana'ya intisabı naklediliyor efendim. Yunus Emre'ye bu söz nispeti sahihse o zaman doğru mana vermek lazım. Etek yemeğe büründüm, Yunus'ca göründüm. Şimdi burada asla Allah Teala'nın bir velisine, o veli ne kadar büyük olursa olsun, hatta peygamberine, o peygamber ne kadar büyük olursa olsun, Allah Teala'nın ne zatının ne de sıfatlarının onun içine girmesi, onunla birleşmesi İttihat hasıl olması gibi bir şey düşünülemez. Bu görüş eli Sünnet'e muhaliftir ve bu görüş insanı kafir eder. İçine girdi demek kafir eder. Bak söylüyorum. Benim de itikadım budur. Benim itikadım budur. Şimdi Aşık Yunus'un sözündeki şey ne işaret ediyor? Tecelli Suri'ye işaret eder. Tecelli Suriye. Surete bürünmüş bir tecelli. Bunu uzun uzun anlattım. Bu ne demek olur? allah Teala bir nur yaratır. Yarattığı nur nedir? Mahluktur. Bak Resulullah s.a.s. ben Allah'ın nuruyum demedi. Dikkat edin. Ben Allah'ın nuruyum demedi. Kulüktüm min nurillah. Ben Allah'ın nurundan yaratıldım. Yani özel bir nur yarattı. Özel bir nur yarattı. O da Allah'ın yarattığı bir nur. Mahluk oluyor. Onun için Resulullah s.a.s. maddesi de mayası da nedir? Nurdur ama hangi nurdur? Allah Teala'nın zatına ait sıfatlarına ait nur değil. Bunu bir mevlütte son anlattım. Allah Teala'nın özel yarattığı bir nurdur. O zaman ne farkımız kaldı? Ne farkımız? Allah Teala onun yaratılacağı maddeyi, nuru özel yarattı. Ne gibi İsa Aleyhisselam'ı yarattığı ruhu babasız özel yarattı. Anladın mı? Onun için Allah'ın ruhu diyorsun ona. Ne demek? Allah'ın özel ihya sıfatının mazharı manasına göre Güzel anlayış lazım, zeka lazım. Kıt kafalıkla, kot kafalıkla bu işler anlaşılmaz. Ondan sonra kalkarsın, işte efendim bazılarının yediği herzedir, bu şirktir, bu küfürdür. Onları ne, ne demek istiyorlar acaba? Onu anlayacak kadar ilmin var mı? Kafan çalışıyor mu? Ya da haset beynini kafanı büyürücü de, kıskançlık yüzünden, efendim bir yerlere yamanmak için, para aldığın yerlere yara yamanmak için, milleti oraya yönlendirmek için, efendim Fitne mi yapıyorsun? O ayrı bir dava yani. Şimdi burada bizim el-hüsnöt olarak allah Teala ne zatını, ne sıfatlarını hiçbir veliye hülül etmesi, girmesi düşünülemez. E, Yunus Emre'den böyle bir laf varsa bu lafın manasını doğru anla. allah Teala bir nur yaratır. Özel bir nur. Bu nura ne verir? suretleri şekil verir. Özel bir nur yaratır. O nur, o tecelli Yunus Emre'ye girebilir mi? E, girer çünkü o nur mahluktur. Allah'ın yarattığı diyoruz baksana Allah'ın kendi zatının nuru demiyoruz ki E huliktum min nuru hadisini nasıl anlayacaksın? Abdurrazak'ın Busan Neft'te tahric ettiği İnne Allah halaka min nurin ya cabir. cabir. Allah senin peygamberinin nurunu kendi nurundan yarattığı nasıl anlayacaksın efendim? Sonra sem de şirkete düştü o zaman. Haşa veli. Allah bir nur yarattı özel. O nurdan da beni yarattı diyor. Diğer dan farklı bir ham madde yarattı bende. Nasıl ki Aleyhisselam'ın ruhunu yaratırken babasız yarattı. Özel bir halk, özel bir takdir, özel bir yaratma yaptı, tecelli yaptı yani. Bu bunu söylüyor. Bunun Allah'ın nuru benim içime girdi, ben Allah'ın nurundan parçayım manasıyla ne alakası var? Ama çok ilim ister ayırt edebilmek için. Şer okumak lazım, haşiye okumak lazım. Sadece kuru kuruya metinleri okumakla, usul hadis bilmekle bilmem neyle bu manadan anlayamazsın. Şer ve haşiyelere bakacaksın yani. Çünkü bu kadar ulema beyan etmişler yani. Beycuri'ler, ücuri'ler, dünya kadar şerh okuyoruz. Bu şehleri okuyarak mıyız ilim sahibi oluyoruz yani? O zaman şimdi allah Teala özel bir nur yarat. Mesela sen eğer tecelli-i inkar edersen sahih hadislerde geçen raitu rabbi efendim fi sureti diye geçen Rabbimi şu surette gördüm. Hadislerine ne mana vereceksin? Allah surete mi girdiğince işte haşa Allah şekle girmez Allah'ın şekli yok Allah musavver değil Allah suret değil haşa ya nedir Allah Teala bir nur yaratıyor özel bir tecelli yapıyor o nurada bir şekil veriyor o şekilde nida ediyor ses geliyor e ne gibi ben ağaçtan nida ettim demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de inni en Allah diyor ağaçtan nida geliyor Allah Teala buyuruyor ağaçtan duyuruyor ben Allah'ım diyor Ağaç diyor inleyen Allah. Ağaç ben Allah'ım demiyor. Ağaç Allah Teala'nın buyurduğunu naklediyor o gibi. İnleyen Allah diyor ağaçtan. E şimdi Allah Teala ağaca mı girdi? Yok. Kelam sıfatı ağaca mı girdi? Yok. E bunu düzgün anlamazsan millete de kafir diyerek kendin kafir olsun yani. Hele ki Yunuslara falan bu kadar evliya Allah. Bu ayrı bir şey konuşuyoruz şu an. Ayrı bir şey konuşuyoruz. Çünkü Hristiyanlar ne yapıyor? Allah'ın zatı diyor İsa ile birleşti diyor. Veya sıfatı birleştiriyor. Veya onun bedenine girdi diyor. O zaman ne demiş oluyor? Allahu Teala da ibadet olunduğu gibi İsa'ya da tapacağız diyor. İsa da mabuttur. İbadet olunmayı hak etti diyor. Veya Şia ne diyor Hz. Ali için Celle Celaluhu diyor. Tapanlar da var, ilahdır diyenler de var hulatında. E şimdi bunun bu Meşayıktan nakledilen sözlerin bunlar ne alakası var? Bez bez bana mı tap demiş? Yunus Emre bana mı ibadet et demiş? Hallaci Mansur enerak demiş de Hallaci Mansur 400 zekat tekat namazı zincirlerle bağlıyken gece hapishanede kime kılmış yani? O zaman sen burayı doğru anlaman lazım. Onları kafirlerle müşriklerle, bir tane eliyle bir tutamazsın evliyallah. Allah Teala'nın kendisi suretten şekilde münezzehtir. Allah Teala asla ne zatıyla ne sıfatıyla ete kemiğe bürünmez. Hiçbir surette görünmez zatı ve sıfatlarıyla. Ama hadis-i şerifte Rabbimi şu surette gördüm diyorsa. Buhari hadisinde fe'atihi'llahu fi suretin la ya'rifuna. Mahşer günü hakkında bir suretten bahsediliyorsa Allah Teala'nın nida edeceği, Bu suretlerden maksat nedir? allah Teala bir suret yaratıyor. Bir şekil yaratıyor. Yaratıyor diyorum bak yaratıyor. Yaratıyor ne demek? Kendinden de başka demek. Sıfatlarından da başka demek. Mahluk oluyor o. Kün diyor ol diyor yaratıyor şurada istediğin. O yarattığı şeye tamam mı? Yarattığı şeyden ha ağaçtan işte nida ettiği gibi o yarattığı şeyden nida diyor maşar halkına veya o zata bu zata. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın yarattığı bir mahluku görüyor. Ama o nurani bir surette. Efendim bir insan suretinde, melek suretinde, burak sureti neyse yani. Füsurat-ı Şahab bin Emret de var. Yani bu suretlerin asla Allah'ın zatıyla ve sıfatlarıyla alakası yok. allah Teala ne zaten ne sıfat, sıfaten hiçbir şeye girmez, hiçbir şeyle birleşmez, hiçbir surette görünmez. Bütün suretlerden münezzehtir. Asla musamver değildir. Anlatabildim mi? Bilmiyorum. İnkar etmek için yok öyle bir şey demek yetiyor ama ispat etmek için bu kadar ilim izah gerekiyor. Onun inkar inkar bir zaman ilim olmamıştır. Anlamaya çalışmak lazım. Şimdi bu noktada e, itikadımız bundan ibarettir. allah Teala bir suret yaratabilir. Yarattığı surete Ee, bir e, e, nur yaratabilir, bir tecelli yapar. Bu tecelli bu sure buna suret verebilir. O onu da ağaç suretinde olur. İşte efendim insan suretinde olur, melek suretinde olur. Bu mahluktur. Bu surete suretli olan, ete kemiğe bürünen, görülen, dokunulan, hissedilen, idrak edilen, hata edilen, baktığın zaman e, sınırları belirli olan Her şey mahluktur. Allah Teala ne zatıyla ne sıfatlarıyla alakası yoktur. Ama mahluktur derken Allah Teala özel bir mahluk halkedebilir. O özel mahlukuyla da bazı kullarına zuhur edip o mahluk o nurani varlık neyse efendim nida edebilir, ilham edebilir, rüyasına görünebilir. Bu Allah Teala'nın yaratmak istemesine bağlı. E sen Allah Teala böyle bir mahluk yaratamaz diye nerede gördün böyle bir ayet hadis? Allah Teala'nın yaratmasını da mı sınırlıyorsun şimdi yani? Biz diyoruz Allah Teala suretten münezzehtir, tamam ama Allah Teala böyle bir özel mahluk suret yaratamaz. Ne demek yani? İsa Aleyhisselam'ın ruhunu babasız yaratmadı mı? Allah Teala kendi kaideler koyar ki istediği kaydede kendi istisnasında yaratır. O bakımdan doğru laf anlamak lazımdır. Bizim iğtihadımız da budur. Şimdi ben işte etek kemiğe bölündüm, Mahmut diye görünüyor. bir eski sohbetlerimde bir laf geçiyor. Bu bir rüya. Bu rüyayı gören işte Ali ı Efendi Hazretleri'nin İhvanından bir zat, Kasımpaşa ihvanındandı, yaşlı bir zat. Şimdi herhalde vefat etmiştir. Beşiktaş'ta dururdu. Onu rüyada bana böyle dedi. O tabii Yunus'un o sözünden etkilenmiş falan rüyada böyle bir şey görmüş. Ben de bunu sohbette nakletmişim. Peki biz burada şimdi haşa gel Allah Teala bizim şeyhimizin içine girdi diye bir itikadımız olabilir mi? Sıfatı girdi diye olabilir mi? Birleştiler diye olabilir mi? Bunlar hepsi şirktir ve küfürdür. Ama Yunus'un böyle bir sözü varsa, Yunus da boş adam değil büyük velilerden, o zaman manayı doğru anlayabilir. Allah Teala bir nur yaratır, yaratır mahluk bir nur. Bu nurunu da bir dostuna bahşedebilir, lütfedebilir. Bir nur ona verebilir. Onun e, rabıta nedir? Rabıta onun... Derisine, kemiğine değildir ki Rabıta Allah Teala'nın o kuluna olan Tecellisine sinin ma mazhariyetine müracaattır Şimdi falan mât ecellı arabulil cebeli ayetini okuyacaksın. Allah daha taşa tecelli etti diyeceksin. Dağa taşa tecelli eden Allah ne yapamıyor efendim Kamil bir kuluna ah seni takvim üzere yarattığın bir velizle tecelli edemez mi diyeceksin yani. Ağaçtan gelen Ağaçtan gelen bir nidada bir nidaya inanacaksın yani ondan sonra allah Teala hiçbir kulundan, hiçbir meleğinden, hiçbir şeyinden bir kuluna seslenemez veya bir şey duyuramaz. Hatiften gelen nidalara ne diyeceksin yani? Bütün kitaplar hatiften gelen nidalarla dol. Ama onu melek söylüyor, cin söylüyor, insan söylüyor, ruhani bir varlık söylüyor, şehidin ruhu geliyor söylüyor. E ve bu dü dünya kadar yaşanmış sahibini görmedikleri sesleri çok duymuşlardır insanlar e bu şimdi Allah'ın sesini mi duymuş oluyor haşa Allah'ın kelamını mı işitmiş oluyor o zaman Musa Aleyhisselam gibi kelimullah olur haşa yani oluyor allah Teala istediği bir nurunu tecellisini istediği kimsede istediği şekilde yaratabilir yarattığı zaman bu zaten yaratılan nur mahluk bir nurdur yaratılmış bir nurdur ve bu nur kamil bir zatta bu nurun eseri zuhur edebilir yani etekemeye bürünen yunus diye görünen Allah Teala'nın yaratmış olduğu yaratmış olduğu bak zatından sıfatından kopan bir nurdur haşa yok birleşme yok hulül girme yok yaratıyor bir nur O nuru da kime ve Nasıl ki yaratıyor bir rızık, onu gönderiyor bana yediriyor. Yaratıyor bir özel nur, başka kullana nasip etmediği şey o zatın gayretinden, riyazatından, ibadetinden, muhabbetinden dolayı, aşkından dolayı o zatına bir nur kisvesi bürüyor. Bir nur kisvesi bürüyor. Anladın mı? Anlamayana ben ne yapayım yani? Bunun hulülle ne alakası var? Yunus da haşa hulüleyeci değildir. Biz de asla hulüleyeciye değiliz. E bizi efendim böyle şia fırkalarının batını, hululi, ittihadi bilmem ne fırkalarını bizim İsmet Garibullah Hazretlerimiz, Risale-i sahibimiz bunlara beyan ediyor. Sakın hululi olma. E böyle Allah'ın e, zatı bana girdi, sıfatı bana girdi. Aşağı benden göründü, aşağı. Böyle şeyler bizim itikadımız bundan ibarettir. Bize bundan gayrisini isnat edenler müfteridir. Allah indinde hakkımızı alırız. İftira yapmasınlar. İşte hululi fırkası bunlar böyle herzeler var ya diye haşa Efendi Hazretleri'nin adını da almak suretiyle benim eskiden naklettiğim o söze atıf yaparak hiçbir mana mülaza etmeden bizi de dinsiz kitapsız batını hululi fırkalarıyla bir gösterme çabaları çabalarını yemeyiz yutmayız yani. Allah havale ederiz bu iftiraları. Allah itibarlarını bozsun deriz yani. Bozsun deriz. Çünkü onlar da biliyorlar ki Bizim görüşümüz hululiyye değildir. Aha bizim okuduğumuz itikat. Ve la hulü Allah hiçbir şeye hulul etmez. Ve la hiçbir şey de Allah'a hulul etmez. Çünkü Allah Teala bir şey hulul ettiği zaman Allah Teala kadimdir. Hulul ettiği şey mahluktur, yaratılmıştır. Yaratılmışa hulul ettiğini düşündüğün zaman sen ne ispat etmiş oluyorsun? O şeye de efendim hulul ettiği e, şeyden dolayı Allah-u Teala'nın da sonradan yaratılmış olması gibi, sonradan yaratılmışa muhtaç olması ve benzemesi gibi şey icap ediyor. Bir de hulul ettiği yerin de kadim olmadığını söylemen lazım. E Yunus Emre kadim bir varlık mıdır? Mahmut Efendi Hazretleri kadim bir varlık mıdır? Yani hangi evliya kadimdir? Hepsi sonradan yaratılmıştır yani. Sen nasıl ona hulul etti dersin. Hiç kadim hadise hulul eder mi? El hadis izâ kurine bil kadim lem yeppellahu ve ser <gülüyor> Rabbani. Efendi Hazretleri devamlı okuduğu ibare. Sonradan yaratılanla ezeli olan, evveli olmayan bir şey birbirine mukarene olabilir mi? Yakınlık bile mülaza edilemez. Bu noktada ne olur? Sonradan yaratılandan eser kalmaz. İz bile kalmaz. Eseri bile kalmayan bir şey allah Teala'nın zatının sıfatlarının yanında... Hangi varlığın varlığı söz konusudur ki o ona hulül etti diyeceksin. O hulül ettiği mekandan kişiden şahısta eser bile kalmaz. Zaten yanar kül olur gider yani. Eser bile kalmadığı zaman da nasıl hulülden nasıl bahsedebilirsin? Eser bile kalmaz. Hadis sonradan muhtes yani. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Allah Teala bir mekanın kendisini kuşatmasından arş da olsa gökler de olsa onu ihata ihtiva etmesinden münezzehtir. Bir zamanın da kendisini sınırlamasından mukaddes olduğu gibi. Hiçbir zaman da ne yapamaz? Allah Teala'yı kayıtlayamaz. Çünkü zaman dediğimiz mefhumidir. Ha şurada başladık kaç dakika oldu? Her dakika saniye yenileniyor. Allah Teala hakkında yenilenme söz konusu değildir. Teceddüt yenilenme demek sonradan yaratılanlarla alakalı bir şeydir. Velazi اِذْا عَلَيْهِ الزَّمَانِ diyor Ömer Hazretleri. Allah'ın üzerinden zaman geçmez. Zaman mefhumu Allah hakkında yoktur Celle Celaluhu. Çünkü zaman sonradan yaratılmıştır. Güneşin, ayın, göklerin, feleklerin sistemiyle zaman mefhumu geçmeye başlamıştır. حَلْبُكِ بَلْكَانِ قَبْلَ zaman الزَّمَانِ mekan Allah ki zamanı da yaratmadan önce vardır. Mekanları da yönetmeden önce yaratmadan önce vardır. Yani arş da yokken, gök de yokken vardır. Efendim zaman mefhumu diye bir şey yokken ne miladi, ne hicri, ne bilmem yedi bin sene, ne bilmem şu takvimi, bu takvimi. Şimdi Çinliler, köpek takvimi, horoz takvimi, deli delişler Yani sen bin sene, on bin sene, yüz bin sene geri gitsen allah Teala var. Ama öyle bir noktaya gelirsin gök de yok, yer de yok, güneş de yok, ay da yok, zaman da yok, mekan da yok yani. Sen nasıl allah Teala'yı zamanla, mekanla sınırlayacaksın? ve o an ala ma alekan Allahu Teala ezelde hangi sıfatlar üzere bulunuyorsa şu anda aynı sıfatlar üzere daim ve daimidir. Hadis-i şerifte efendim Buhari'de de geçiyor ne buyuruyor? Allah var iken ezelde onunla beraber hiçbir şey yaratık yoktu. Yani arş da yoktu, melek de yoktu, felek de yoktu. Hazrat Ali عف himuz'e buna ilahetine ne buyurur ve öyle an ala malikan. Yani Hazrat Ali Efendimiz veya bir başka sahabi olabilir ama Hazrat Ali diye hatırlıyorum. Hadiste ne buyurdu? Allah varken hiçbir şey yoktu. Şimdi de aynı sıfatlar üzerindir. Çünkü neden? Bizim yaratılmış olmamız Allah'ın yarat varlığına sıfatlarına ortaklık getirmiyor ki. Bize zaman geçiyor, ona zaman geçmiyor. Bizi mekan sınırlıyor, onu mekan sınırlamıyor. Yani bizim o bakım iş bakımdan bize benzemiyor, biz hiçbir bakımdan. onun sıfatlarına sıfatlarımız benzemiyor hal böyle olunca efendim ne su ilk yaratılan vekani şu alelma arşta suyun üzerine kondu diyor ilk yaratılışta ne su olsun ne arş olsun ne melekler ne felekler Allah Teala ile beraber ezelden beri mevcut değildiler değildirler onun ve zatının ve sıfatların evveli yok Yarattığı her şeyin evveli var, başı var ve başlangıcı var. Tamam mı? Nasıl ki mekanı yaratmadan kendi var idi, kendi var iken nerede sorulur muydu? Nasıl nerede soracaksın? Hiçbir mekan yok ki nerede. Nerede, <gülüyor> nerede demen için mekan lazım. Peki hiçbir mekan yaratmadan o vardıysa nerede sorabiliyor muydur o zaman? Soramaz. Şimdi de nerede soramazsın. Mekansızdır. Anladın mı? Nasıl diyeceksin Arş'ta gökte? Arş gök yukarı nerede sorabilir miydin? Mekan yok ki nerede diyeceksin? E mekan yokken nerede diyemiyorsan e şimdi Allah değişti mi? E Allah değişmeyeceğine göre değişmeyeceğine göre nerede sorusu yine efendim zâtittir demeyeyim yani insan dinden çıkarır. Nerede sorusu sorulamaz. Zatıyla kaimdir. Kendine yeterlidir. Varlığı kendindendir. Varlığı kendinden olan hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. İşte bu hadis-i şerif efendim alem sonradandır, bütün yaratılmışlar sonradandır. Efendim Allah Teala'nın varlığı cihetsizdir, yönsüzdür, tarafsızdır, feleksizdir efendim ve bu hususta hiçbir şekil söz konusu değildir manasına delalet etmekte. İmam Ebu'l-Kasım el Hazretleri bu hadis-i şerife mana verirken böyle buyuruyor. Yine mesela Allah-u Teala'nın zamandan ve mekandan münezzeh olduğuna dair Musa şu ayetleri mesela bugüne kadar doğru anlamamışık herhalde. Şimdi ibareyi bitireyim, o hadlerle bitireyim. وَاَنَّهُ تَعَلَى Allahımız bainun Ayrıdır. مِنْ خَلْقِ Bütün yaratıklarından yani arş da dahil mahluksa her şey sonradan yaratılmışsa Allah-u Teala onların hepsinden ayrıdır. Ne demek? Hiçbiriyle ihtilatı, karışması, birleşmesi, hulülü, nüfuzu, Efendim irtibatı o manada zatı ve sıfatlarının efendim bir tecezisi bölünmesi parçasının oraya işlemesi girmesi falan söz konusu değil. Leyse <gülüyor> fi zatı sivahu Allah'ın zatında Allah'tan gayrı hiçbir şey yok. Ve lafi fi sivahu zatuhu Allah'tan gayrı yaratılmış hiçbir şeyde de Allah'ın zatının, zatının sıfatlarından hiçbir şey yok. Nasıl bir şey oldu şimdi? Nasıl bir mana oldu? Çok acayip müfit oldu. Bunu da ancak İmam Gazali konuşabilir. Allah'ın zatında, Allah'tan gayrı sıfatından gayrı bir şey yok. Allah'tan gayrı hiçbir şeyde de Allah'ın zatından ve da hiçbir şey yok. Dolayısıyla bütün mahlukatından ayrıdır. Şimdi mesela Musa Aleyhisselam'a Firavun soruyor. Ya bunlar yani Firavun kafalı mı diyeceğim? Ne diyeceğim bu gökte diyen? Gale firavun, ve ma firavun dedi ki ya sen bu alemlerin Rabbi deyip duruyorsun ey Musa bu alemlerin Rabbi kimdir? Şuara suresinin 28 23 28 ayetleri 23'ten 28'e kadar bu ayetleri okuyoruz. Alemler Rabbi kimdir? Dedi ki Rabbü semavat ve'l ard. ama göklerin de Rabbi, yerlerin de Rabbi, aralarındakinin de Rabbi. Şimdi e, e, Musa sen bunu deyince Firavun ne demek o ne demiş oluyor? Gökler mekandır. Yerler mekandır. Aralar mekandır. O onların hepsinin Rabbidir. Yani hiçbir mekanla sınırlayamazsın. Peki. Ondan sonra Firavun'u anlamadı. Ne diyor bu ya? Duymuyor musunuz falan? Bu nasıl bir şeyden bahsediyor yani? Kale Musa hacem cevapladı. ikumul evvelin. Sizin de Rabbinizdir. Önceki babalarınızın, atalarınızın geriye git kaç bin sene gidersen hepsinin Rabbidir. Şimdi Musa ne demek istedi? Ha, bütün zamanların da Rabbidir ve yaratıcısıdır. Çünkü senin baban senden evvel ondan evvel atası atasının atası nere kadar geri gidersen zaman mefhumuyla gidiyorsun. Çünkü neden işte babam işte kaç sene evvel doğdu öldü işte dedem kaç sene evvel vardı zaman. Bütün bu babaların Rabbi yani bütün zamanların Rabbi geçmişe doğru bütün zamanlar Rabbi. Firavun yine anlamadı dedi bu ya deli midir? Böyle bir şey konuşuyor böyle bir Rab'den bahsediyor böyle bir Rab nasıl olabilir bu deli midir falan. Ne dedi o zaman? Rabbu'kum. Rabbu'l-meschriqi vel mağribi ve ma beynehu, ma inkuntum ta'kulun. Esat delisiniz. Biraz aklınız çalışsaydı anlardınız. Doğuların da rabbidir, batıların da rabbidir, aralarındakilerin de rabbidir. Şimdi ne demek istedi Musa aleyhisselam? Doğu, batı, kuzey, güney. Cihhet, yön. Bütün yönlerin rabbidir. O zaman hiçbir cihetle, yönle, tarafla ne yapmaz? Kayıtlanamaz. Şimdi Firavun ne dedi zaten? İbn-i Lisara dedi. لَا لِيَبْلُغُ أَبْلُغُ أَسْبَهَا بَسْسَمَاهَا وَاَتْ مِدِرْ Yani لَا لِيَتْطَلْهَا اِلٰهَا اِلٰهَا اِلٰهَا اِمُوْسَى Bir yerde de öyle var. لَا لِيَبْلُغُ الْاَسْبَهَا بَسْسَمَاهَا وَاَتْ Yani bana dedi yüksek bir köşk yap. E şimdi bu Vehhabilerin kafasıyla Firavun kafası çok uyuşuyor. Çünkü diyor ya Taon alttakinden diyor ya abi kafası. Şimdi göğe daha yakın olduğu için Firavun da diyor ki sen diyor bu Musa'nın ilahını diyor yakalamam lazım. E bu diyor yani bir tek rapten bahsediyor ben. Beni yani Firavun Allah'ın ona ortak olunmasına kızıyor yani. Ben tek ilahım şimdi bana bir ortak çıkarttı diyor. Haşabi Keller. <gülüyor> e i̇şte diyor ben diyor onu bir yakalamam lazım, etkisiz hale getirmem lazım. Haşabi Keller. <gülüyor> ne yapmamız lazım? Ya Haman, übrili sarha. Ey Haman bana bir yüksek köşk yap diyor. Katları fazla olsun diyor. katları fazla olursa diyor belki diyor sebepleri kullanarak yani yukarı çıktıkça diyor Musa'nın ilahına oralarda rastlarsam diyor işte ben diyor onu diyor şey yapayım Onun için Firavun e, hadislerde bu ayet Firavun nereye çıkmak istedi Allah'ı bulmak için? Göğe çıkmak istedi, yukarı çıkmak istedi İşte Firavun'un inancına göre yukarıda olması lazım çünkü diyor ki Firavun yerlerin hakimi benim bakıyorum aşağılarda göremiyorum diyor Herhalde diyor, bu yukarıda olması lazım. Onun için biraz yüksek katlı bir bina yap diyor. E bu ne cahillik, kafirlik kafasıdır ya. Ondan sonra bir gün ne yaptı? Bir gün bir ok attı. Göğe doğru ok attı. Allah haşa yaralamak için. Veyahut öldürmek için, haşa. E Firavun işte. E gökte diyenin bunlar ne farkı aldı şimdi? Attı yukarı. Ondan sonra allah Teala da meleklere buyurdu ki, okunu boş çevirmeyin, biraz kan sürün, bulançtırın okunu ki. Biraz aldansın yani, mahrur olsun. Bir de Firavun'un oku geri geldi gökten attı, bir geldi geri kanlı. Vurdum onu dedi, tamam. Çünkü gökte gördüğüm şey, şey yok, ne kuş yok, karga yok, bir şey yok. Nereden geldi bu şimdi kanlı? Hah, vurdum onu dedi. İşte tam vurdum derken, Firavun vuruldu. Allah'ı bulamadı. Musa Aleyhisselam'ı dinleseydi bu adlere, Doğuların da Rabbi, batıların da Rabbi, göklerin de Rabbi, yerlerin de Rabbi, babaların da Rabbi, ataların da Rabbi. Allah budur. Bir peygamber beyanıyla, Kur'an-ı Kerim'in de nakliyle teyit edilmiş. Allah tarifi budur Celle Yok yukarıda, yok gökte, yok arşta. Bunlar iman değildir. İslam'la bağdaşı şeyler değildir. Allah Teala mekan istat doğru dürüst Müslüman değildir. Onun için Bu bahiste de itikadımızı size beyan etmiş oluyoruz ki Allahu Teala hiçbir şeye hulul etmez, ne zatıyla ne sıfatıyla hiçbir mahlukuna ve en büyük peygamber olsa ona nüfuz etmez, girmez, işlemez. Böyle inanan kafirdir. Etek yemeye bürünüp görünen Yunus'un söylediği ve evliyaullah'ın söyledikleri şeyler Allah Teala'nın yarattığı yarattığı nurlar Ve tecellilerin, eserlerinin ağaçtan da görülmesi, dağdan da görülmesi, taştan da görülmesi, efendim e, bir veliden de görülmesi, bir nebiiden de görülmesi mümkündür ve vakıydır. Çünkü allah Teala bir nur yaratır. O nuru da istediği kuluna bahşeder. Yaratılmış olan bir nurun bir zata sirayet etmesi reddedilemez. Yaratılmış. O zat da mahluk, nur da mahluk. Resulullah s Yaratılan özel bir nurdan Yaratılması gibi Anladın mı? Vuzu bu durumda etek kemiğe bürünen Allah Teala'nın yarattığı Özel nurların tecellisidir Mahlukların eserleri Yine mahluklarda zahirdir Mahluklarda zahirdir Bu mükevvenatta Sonradan yaratılanlarda Allah Teala'nın kudretinin eserleri Zuhur etmektedir Yani ehl-i sünnetin Em babası e, İbn-i Atala İskenderyi Hem tasavvuf Şazeli tarikatından Ebu'l-Arsbaz Mürsün Halifesi Hükemi Atayi'yi yazmış. Bütün evliya kabul etmiş. Haldi Bağdadiler, İman Rabbiler. İbn-i Atala İskenderi'yi mi bitti. Bitti iş. Dur orada. Bak onun ibaresinde dedi ne söylüyor? Lev zuhuru fil mükevvenat ma veka alaya vücudu ibsari Allah Teala'nın mükevvenatta bu sonradan yaratılan alemlerde zuhur etmesi olmasaydı tamam mı? Hiçbir gözün, görüşün varlığı e, onun üzerine vakı olmazdı. Ne dedi şimdi İbn-i Hiç şatiyat değil ha. Hiç, bu, söz, bu söz şeratın zahirine tamamen muvafık. Mükevvenatta zuhuru. Var mı mükevvenatta zuhuru? Var. E diyor ki daha tecelli etti diyor işte ayette ya. Daha tecelli edilince o edilen tecelli görülmedi mi? Görüldü. Etkisi görülmedi mi? Görüldü. ceale dağları paramparça etti diyor. Demek Allah'ın nuru zuhur eder. Ama bu nur kendi zatından sıfatından parça olan bir nur değil. Yarattığı bir nurdur. Yarattığı bir nuru parlatır. Bak dağları paramparça etti diyor. Eseri göründü işte dağlar. Paramparça git git Sina'da gör. Ve öyle basık basık ezik ezik yanmış bütün dağlar. Gör orada. Yani Musa sen bunu dünyada gözüyle gördü E demek ki tecelli var. Tecellinin mükevvenatta zuhuru var mı? Var. E, da eseri görünen nurun bir insanda eseri niye görünmesi? Ama bu Allah'ın zatının sıfatlarının cüz'ü olan haşa bir nur değildir. Çünkü Allah Teala'nın zatla sıfatla tecezzi söz konusu değildir. Ve onların bir şekle bürünmesi söz konusu değildir. Ama Allah Teala bir nur yaratır. Yarattığı nuru da daha parlatır. Daha da parlatır gösterir. Dostuna da parlatır gösterir. Peygamberinde de velisinde de dağda, taşta gösteriyor da. Niye ya da evliya da gösteremezsin nurunu ya? Ama onur yaratılmıştır. Yaratıldıktan sonra bir surette zuhuru inkar edilemez. Ama zatının ve sıfatlarının haşa asla sureti de yoktur. Zuhuru da yoktur hiçbir kuluna. Mahlukuna hululü de yoktur. Zatıyla ve sıfatıyla şu evliyaya, şu peygambere girdi. Onda göründü diyen kafir olur. Ve selam doğru kelam. Bunu da anlamayana ben ne diyeyim? Bunu da anlamayana Allah akıl fikri ihsan eylesin diyeyim. Ve böylece bu derste bitireyim. Çünkü bu çok önemli bir konu idi. Artık bu konudan geçeceğiz. Bundan sonraki derslerde inşallah rahman Allah'ımızın zatıyla sıfatlı irade kudret gibi sıfatlarıyla ilgili İmam-ı Gazali Hazretlerini dinleyeceğiz. Allah-u Teala azami derecede istifade edenlerden itikadlarını ehl-i sünnete göre tahsiye edip gözden geçirip düzeltenlerden ve böylece hidayete erenlerden eylesin ve ehl-i sünnet dışı dal ve mudil fırkalara onların inançlarına kapılmaktan bizi de zürriyetimizi de şu İmam-ı Gazali Hüccetül İslam hürmetine onun eserini okuduğumuz kıymet verdiğimiz şu eseri hürmetine bu dersi dinleyen dinleten Herkese takip ettirenlere ve zürriyetlerine Allah Teala yanlış itikat nasip etmesin. Hüsnü istikamet, husn-i itikad, husn-ı khatimeler müessere eylesin. Amin. Sallallahu Teala aleyhi ve aleyhi seyyidina Muhammedin ve ali sahabe sallame teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alamin.